Profesör Ogilvy daha önce de İstanbul'da bulunmuştu. Psikanalist konferansları kapsamında İstanbul Fransız Kültür Merkezi'nde konferanslar vermişti. Lacan üzerine çalışmalarıyla biliniyor. İlk kitabı da zaten Lacan ve Özne Üstüne. Şu an Paris 8'de dersler veriyor, felsefe profesörü dersler veriyor. Son kitabı Balibar'ın da kendi kitabında alıntıladığı kullanıp atılabilir insanlar adlı bir kitap ee, ve yine aynı şekilde negatif antropoloji üzerine antropoloji ve felsefe arasındaki ilişkiyi incelediği bir yapıtı bulunmakta kendisine geldiği için teşekkür ediyoruz Me Merci. bu çok teşekkür ederim. Tabii ben de konuşmama, Volkan'a teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ve bu sıcak buluşmaları organize eden, bu heyecan verici etkinlikleri organize eden herkese teşekkür ediyorum. İstanbul'u bulmaktan çok mutluyum. Ee, ve bu bağlamda e, burada... Güzel güneşli günde, öğleden sonra kalıp çalışmaya devam edenlere de teşekkür ederim. Şimdi aslında Hegel'in bir çok güzel mektubunu düşünüyorum aslında. Düşünür Hegel'in. Çok kısa. Şimdi bir muhabir kendisinden imza istiyor ve diyor ki e, ben bunu çok mantıksız bir talep olarak görürüm hep imza talebini ama yine de size bir imzalayı vereyim diyor. Şimdi ben e, burada bir dostane yorumla başlamak isterim aslında. E, bu bir tür psikanalist yorumu e, dün öğleden sonra olup bitenlerle ilgili Ahmet Soysal ve benim aramda olup bitenlerle ilgili ben tam Michel metnini okuyordum ki zaten sunumumda buna atıfta bulunacağım birazdan çok ilginç bir durumla karşı karşıya kaldım. Çünkü edebi bir metni okuyordum ve bu konuda söz hakkını tamamen yorumsuz olarak asılmak istiyordum. Ama tabii ki o sırada Ahmet değil de onun bilinç dışı kurumsal bilinç dışı konuştu. Ben sunumumu yaparken dedi ki biraz belki uzun sürdü ve daha sonra dedi ki şimdi üzerine e, yorum yapabilirsin vaktin var diye ikaz etti dünkü sunumumda beni. oysa benim yapmak istediğim tam olarak da üzerine yorum yapmamaktı bu çok ilginç bir anekdot aslında dün yaşanan çünkü bugün size anlatmak istediğimle ilintili e, edebiyat genel olarak sanat batıda hep e, böyle bir ee, uzaktan bakılan, e, şüphelenilen, reddedilen, bastırılan, e, gözetim altında tutulan bir etkinlik. Dolayısıyla böylesi e, kendi kendine yapılan bir sunum. Ee, sanat tarafından zor yapılması zor bir sunum ve hep gözetim altında. Benim anlatmaya çalıştığım şey de bu zaten. Ee, sanatsal faaliyetin muhakkak e, oluşumla, e, yıkımla, e, yeniden oluşumla alakası vardır çünkü i̇şte, çok e, yerleşmiş bir bağdır bu. Etienne Balibar zaten az önce size e, anayasa veya da demokratik bir toplumun oluşturulması ve yeniden inşası, yeniden oluşturulması üzerine konuşmuştu. Ben biraz uzun bir başlıktan bahsedeceğim. Başlığı var sunumum. Şöyle, sanat ve biçimlerden söz etmek konusunda halkın çıkarı yani e, kültür dediğimiz şeyden söz etmek. Şimdi popüler kültür ifadesi aslında işaret etmek istediği konuyu daha da e, müpem ve karmaşık hale getiriyor. Çünkü e, burada kullanan tüm sözcükler bir zorluk çıkarıyor. Kültür, halk ve popüler. Şimdi önce üç konuyu açıklığa kavuşturmak gerekiyor. Neden acaba bir topluluktan bahsetmek gerekiyor bunun e, burada ihtiyaç nereden kaynaklanıyor Neden bununla başvu ihtiyacı duyuyoruz e, Bir de e, zihindeki fikirlerin oluşması üretimi e, işte halk dediğimiz ve hatta popüler dediğimiz ile, ee, nasıl bağlantılandırılıyor? Ee, aslında popüler denen tam olarak da e, aynı şey değildir halkla. Nihayetinde aslında gerçekten bu bir bütündür ve bizim bunu bir şekilde sınırlandırmamız e, mümkün müdür? Bu tutarlı bir tavır mıdır? Ee, ve e, Popüler kültür dediğimiz zaman bu yan yana getirilen ifadelerin yan yana getirilmesinden ne gibi bir çıkar elde ederiz? Aslında çok sıklıkla kitaplardan, popüler sanattan bahsederiz kültürler dediğimiz zaman. Bu da çarpıcıdır. Çünkü burada bir tür sınıflandırma ilkesinden hareket edilir aslantısal olarak da olsa ee, ve akademik olarak tanınan bilinen kategoriler... E, değildir bunlar. Onların içeriğine girmeyen alanlardakiler yan yana getirilir. Aslında çok daha karmaşık bir sorundur bu. Şimdi üç varsayımdan hareketle bir sunum yapmak isterim. Aslında kültürün veya sanatın, popüler kültür veya popüler sanatın ifadesi sınıfsal veya e, tasvire dayalı bir kategori değildir. Hiçbir türdeş e, gerçeklik yoktur bu ifadeyi içine alabilecek olan. Dolayısıyla bunu, bu formülü anlayabilmek için bunu kullananlar, e, ifade edenler veyahut hatta yeniden kullananlar açısından şöyle bir soruyla karşı karşıyayız. Bunun, bu, bunu dile getirmenin ardındaki niyet açısından. Bir e, popüler kültür belki de e, doğrudan popüler olmayan ama istenilen, e, öyle olması istenilen bir e, kültürdür. Yani e, bir istek dile getirilir. Bir e, nesne vardır. Bu nesne halktır. Yani Belli bir halkın e, fikrinin veya temsilinin ne anlama geldiğini ifade edeceksiniz bu o, nesneyi belirleyerek. Dolayısıyla şöyle bir soruyla karşı karşıya kalırız. E, popüler kültürden bahseden hangi halktır? E, i̇stemek bunun yorumlamak ne demek ne dönüşecek bu halk bu sorular karşımıza çıkar ve bu nedenle de bu ifade en devrimci projelerin en uç noktadaki muhafazakar sınırlar içerisinde işlerli olabilen bir formüldür. Ee, aslında çok e, açık bir biçimde sadece bir halk olursa halkın karşısında kültür olabileceği ifade edilir. Yani halk olursa o, o olumlu bir biçimde e, e, bireyselleştirilir, tanımlanırsa, o zaman zaten halk halk e, o an oluşmuş hakim bir sınıf, burjuva bir sınıf veyahut da kendi kendine tanımlanan bir hakim sınıfa atıfta bulunur. Ve bütün diğer durumlarda halk zaten zımnen ifade edilenin içinde barınan, ee, sırrın etiketlenmesidir. Bu ilk varsayıma bakacak olursak bunun anlaşılması, bu formülün anlaşılması diğer bütün referansları reddedecek olursak ilginç olabilir. Ee, bir antite ile ilgili, bir toplu halkla ilgili. Hiçbir popüler kültür tek bir halka ait değildir. Hiçbir kültür bir kodlar sistemi veyahut da temsiller sistemi değildir. Hemen lengistik açıdan, dil açıdan bakacak olursak e, e, bir takım, e, üretimlere bağlantılandırılabilecek tespit edilebilecek e, bir e, halka ait değildir. Dolayısıyla burada ilginç olan şey kültür formülünü incelemektir veyahut da e, popüler sanatı. Bu aslında belli sayıda e, eserin Belli bir antiteyi bağlantılandırılmasıdır belli bir anda. <gülüyor> bir harekettir e, veyahut da bir karşı harekettir e, tek başına var olan e, meşruiyet kriterlerinin üst üste binmesinden harekete çıkar veya bu şekilde görünür olanların oluşmasından harekete çıkar bunlar öyle eserlerdir ki e, hareketleri e, hareket edebilmeleri toplum hareketlerine sözleri mevcut sözcüklerden oluşan dilleri içinde barındırır ve jetler hareketler de aslında bu sınıfları sosyal sınıfları birbirine bağlar ve hakim kılan kültür olarak karşımıza çıkarır ve bunların kullanımı ve işlevleri bu şekilde karşımıza çıkar. Bu anlamda da aslında bu ifadeler sefer eder bu kullanımları ve ee, tamam, popüler dediğimiz bu, zaman bu, bir aslında bir doktor, e, o popüler kültürün hangi topluma binaen yapıldığından bağımsız olarak popüler bir sanat, sanat eserinden bahseder, bir bahseder bir sadece bir mesela. Bir karnavalda kültürel referanslar kullanılabilir. Bunların olasılıkları veya olamayışları koşulları üzerine bir takım atıflarda bulunur. Şimdi e, İsviçreli e, ressam Paul Klee çok iyi bilinir. E, alıntılar yapılır. E, ve e, halk e, eksiktir <gülüyor> ifadesi çok e, kullanılır. E, burada bir tanım olarak e, belki bunu ele almamız lazım. Bir tespit olarak <gülüyor> değil. Yani ütopik bir bazda ele alınan bir tespit olarak değil. Şimdi zaten bu formülden hareketle belki de bütün eserlerde bir takım eksikliklerin e, ne gibi işlevleri yolaştığın üzerine kafa yorabiliriz a, bu ve olarak, e, a, e, bu eksiklik nasıl kapatılacak a, veyahut da bu eksikliği nasıl dışa vuracağız. A, Üçüncü bir varsayım da şu a, şekilde olabilir. Popüler sözcüğünün tanımı kültürde e, ne şekilde a, tanımlanacak? A, Popüler e, olarak a, adlandırılabilecek a, e, faaliyetler var. Tabi ki her somut eserde e, bu kararın e, gerekçelendirilmesi gerekir. sarih bir biçimde e, kime ne hitap ettiğinin belirlenmiş olması gerekir. E, her tür sistematik olarak e, olasılık barındıran eserin ve belli bir sürece tabi tutulabilecek olan esere e, ...popüler diyebilir. E, bu eseri... ...çevreleyen koşullar... E, ...maddesel olarak... ...veya formel olarak... ...birbirinden daha e, farklı olabilir. Yani... E, ...her tür... E, ...hangi eserlere popüler... ...diyebiliriz. Belli bir tarihçesi olabilen... ve hatta ortaya çıktığı anda... E, e, ...eşsiz... E, ...kendine özgü biricik bir olasılık teşkil eden eserlere diyebiliriz. Kültür. Popüler kültür eseri diye. Yani sadece eser olarak kültürel bir biçimi olan eserlerden oluş üretimlerden bahsetmiyoruz. Aynı zamanda bu oluşumun kültürün sürecini geri göndermelerde bulunması gerekir. Şimdi verilmiş üzerine referans yapılabilecek eser var. Mesela belli bir döneme ait bir psikolojiyi bireysel veya kolektif psikolojiyi yansıtan bir eser olabilir. Ve evrensel bir açılımı olabilir bu eserin. Yani bu ne demek? Bir bireyselleşmeyle veya hatta psikoloji izasyonla e, evrensele açılımı olan bir üretim olabilir. E, eser yaratıcı ve halk yan yana gelir. Bunlar da üretilmiş eserlerdir. E, kolektif e, ve formal üretem, üretimler e, bireyi öncesinde yer alır, onların sonrasında yer alır, onların ötesine geçer ve onları birbirine bağlantılandırılır. E, bir takım düşünme kodları, bir takım diller bunun nesnelliğini formasyonunu ve tarihini duygulanım olarak bir araya getirir. Ve bu sözüne ettiğimiz eksik karşımıza çıkar. Çünkü bu sanat eseri üreten birey artık bu bağımlılık zincirinin dışında değildir. Neden değildir? Bunu söyleyeceğim. Evet eksik halk e, veyahut da e, popüler olan e, eserde hep eksik bir tarafı olana işaret eder yani bir e, yazar e, veyahut da bir halk e, bir kültür eksikliğine sahip olduğu için değil ama e, halk dediğimiz zaman bütün üretimlerin birbirine bağımlı kılınması ve radikal olarak evanmansiyelitesinin olmasıdır. Ee, ve kendi olasılıklarını e, beraberine getirir. Dolayısıyla somut olarak mesela e, bir takım işaretler, e, sesler ve renkleri düşündüğümüzde bir eser aslında ee, tam olan şeyle belirsiz olan şey gelip gitmeleri e, karşımıza çıkarır. Bir kaos ile e, maksimum düzey varmış bir organizasyon arasındaki geri bitmeleri karşımıza çıkarır. Ve bu gelgitler arasında e, dinamik, tarihsel ve kısa süren ilişkiler kurulur. Hiçbir zaman tam anlamıyla kaosu tanımlayamayız. Mayıs veya yerine başka bir şeyi e, koyamayız. Ee, biri ve diğeri sürekli olarak e, diğeri e, tarafından varlığı hissedilendir. Ee, ve her bir eser e, sunumu itibariyle kendi kendine bir e, var olma, kendini gösterme ödevi yükler ve çoğunlukla eserde e, bir denegasyon vardır, e, inkar etme e, e, yeniden e, düşünme vardır. E, Alors, bağımlılığın de, olmayışı, de, e, de, bir formun de, diğerinin üzerine e, de, hakim de, olması karşınıza çıkar. De, e, de, popüler de, kültür böyle de, bir güçler ilişkisine de, temkinli yaklaşır. De, e, de, bazı hiyerarşilerin de, taşınmasına de, yol açar. De, yani popüler bu, olmayan yani, ve da en azından bunu yapma iddiasında bulunur Hı. ve hmm. kendini dahi aşan hmm. bir hmm. hareketin hmm. hiç durmamasına hmm. Hmm. yol açar hmm. Hmm. kendi için hmm. Hmm. oluştuğu kısa süreli kuralları tematikleştirir hmm. popüler kültür hmm. <Gülüyor> ve şunu ifade hmm. etmek hmm. isterim Popüler olur bu İnsan kültür. Içindir. Çünkü kültürel bir biçim veya kültürün kendisi hiçbir zaman baştan popüler olmadan popülere dönüşür. Yani iddia ettiği düzeyde bir tanınma oluşmamıştır. Bir örnek vereyim May Ermen'in, Cecil Taylor'ın François Tange, Carmelo Beni ve Dario Fo, Arte Povera'nın sanatçıları iyi örneklerdir ve burada çok ne boyuna ayrıntısına girmeyeceğim ama ee, bir takım yazarlar vardır ee, ben onları özellikle olarak gözüme çarpan kişiler olarak görüyorum bir takım şeylere tanıklık etmiş aktörler ve yazarlar Robert Welser Damon Runyon, Bruno Schultz, Said Feyt Ramuz ve John Gimares Rosa ee, devasa bir Brezilyalı yazar e, ki kendisini Jacques Rancière aracılığıyla keşfettim ve kendisine teşekkür ederim bundan dolayı. Şimdi buradan hareketle e, çok o, sıradan sınıflandırmaları e, keşfederiz. En elitist olduğunu, en karışık, çeşitli olduğunu düşündüğümüz alanlarda. Ee, ama kim e, bunları ne şekilde değerlendirir e, ve kim için e, yargılar e, e, şimdi bir de e, pazarlanan e, kültür dediğimiz bir kültür var ve e, bir takım e, alışkanlıkların çok ağır bir biçimde oluşması e, bunun altının çizilmesi gerekir. Halk e, bazı biçimleri e, erişilemez görür. E, sadece akademik kurumlar buna kafa yorar. E, sadece çok genç, e, küçük yaştaki çocuklar bu önyargıdan arınabilirler. Peki, e, popüler sözcüğü e, belki sürekli anlam değiştirmiyor ama içinde barındırdığı değerler ve yoğunluk değişiyor. Ve bu müpemlik e, özellikle e, akılda tuttum. Çünkü e, her bir e, müpem oluşumda e, bir takım şeyleri tam da odak noktasında işlevsel kılmak gerekiyor. E, biçimlerin içine selli yerleştirme eğilimi var. E, biçimleri ebedi kılmayı reddeden e, ve bundan geri çeviren eylemler onları hareket ettiren ve belki bir yerde öldüren eylemler e, bu popüler kültüre hizmet eder. Şimdi burada bir antropolog bir çocuktan bahsediyor. Öyle bir alıntı yapmak istiyorum. Johnny 4 yaşında e, Mısır'da İskenderiye'de İki hayali ülkede yaşıyor Tanagaz ve Tanape. Ee, bu iki hayali ülkede her şey muhteşem. Tanagaz Tanape'nin üzerinde ve Tanape'den daha güzel bir yer. Ee, Johnny'nin annesi Tanagaz'da oturuyor ama babası Tanape'de okuyor. Anne sakinken ve Johnny denize girebiliyorken e, deniz Tanagaz'da ve deniz kötü olduğu zaman ve yasak olduğu zaman e, Tanapede e, ve insanlar da bir ülkeden yerine geçiyor. En başta bu iki ülkede güzelmiş. Tanagaz güzel olmaya devam etmiş ama Tanapede Tanagaz'ın altında e, daha kötü ee, 7 ans, ve duyarsız bir yer olmuş. Um, 7 yaşındayken ki Johnny'e tanabileceğini, tanagazı hatırlıyor musun diye de sorulduğunda, de. o zaman biraz utanarak unuttuğunu söylüyor. Evet, alıntımız böyle. Ce Şimdi bu çiftlik de. klasifikasyon de. sınıflandırma de. sistemi. E Malenizyen bir havada e, ne gibi bir statüyü karşımıza çıkıyor acaba paranoyakçe bir çılgınlık mı bir çocuk hayalimi yoksa melanezyen bir mitoloji mi Aslında bütün bunların hepsi Yahut bütün bunların ayrı ayrı var olabilme e, olasılığı veyahut hatta bir arada var olabilme e, olasılığı. <gülüyor> Levi Strauss <gülüyor> işte zaten bu alıntıyı kendisinden yaptık. <gülüyor> bu e, hakikaten <gülüyor> takdir <taktere gülüyor> şayan gözlemi yaptığı zaman Structure <gülüyor> Elemental de <Reparente> kitabında <gülüyor> e, <gülüyor> çok basit olanla çocuk arasındaki yaklaşımları anlatıyor. <gülüyor> primitif olanla deli olanı anlatıyor ve bunu dille e, kıyaslıyor. Aynı zamanda <gülüyor> e, özellikle bir takım dillerin geriye dönüşü olmayan e, çeşitlenmelerini ve seçimlerini e, dayattıklarından bahsediyor. E, ve böyle yoruma e, tabi olabilecek oluşumların ortak bir olası zemini olabileceğini söylüyor. Yani bir potansiyel e, zayıf bir sanallık da diyebiliriz buna <gülüyor> ee, kültürler çılgınlıklar <gülüyor> e, çocuk hayalleri e, sınıflandırılıyor peki böyle baktığımız zaman acaba çocuktaki e, iptidai olan primitif olan e, e, sömürgeci batılılar bunu yapar onunla primitif olan arasında bir yakınlaşma yok mu çünkü primitif olanlarda aynı şekilde kendi çocuklarımızda gördüğümüz hayal gücünü e, tespit ediyorlar ama aynı yapıyı akılda tutmayalım çünkü e, reddettiğimiz şey çocuksu ise e, yine başka çocuksu <gülüyor> şeyleri muhafaza ediyoruz e, yetişkinlerden çıkan çocuksu şeyleri <gülüyor> ve yine Levi Strauss'tan bir alıntı yaparak devam etmek istiyorum bu e, karşılıklılık <gülüyor> ilkesi duygusu ile ilgili Navajo ailesinde e, dokuma e, mesleği e, şu örneğe bakarak yapılırdı. E, bakmak öğrenmeksi bir genç yerli e, için e, çırak için e, yani yetişkinlere sürekli soru sormaktan bahsediyoruz. E peki bununla ne yapıyorsunuz? Bundan sonra ne yapacaksınız? Ve bütün bunların dışında bu soru sorma alışkanlığı bu yerli Navajo şu euh, te fikri te verdi, verdi que, e, beyazlarla il ilgili son. şunu dediler e, aslında kızıl derili beyaz olanın çocuksu kaldığını varsayıyor. Şimdi 7 yaşındaki bir Johnny Navajo'yu tahayyül edelim. Belki sürekli soru sorduğu zamanı hatırlayacaktır kendisi. Ve bu betimleme biçimler sorusuyla doğrudan bağlantılı görünmesindeki bu iki çocuğa baktığımızda gerçek ile hayali olan biçimle ilgili Sanatla ilgili, dolayısıyla hakim olmakla ve popüler olanla ilgili. Ben bu giriş niyet olur aslında e, popüler sanat e, dalgalarını e, gündeme taşımayı düşünmedim. Onları daha iyi tanımlamayı da amaçlamadım. Bunların bugün yeniden etki yarattığını ve yeni yeni etkiler etmeye devam ettiğini göstermek istedim. Bir tanıma etkisi mesela, farklı sanatları tanıma, özgürleşme, bir takım kategorilerin içinde kalmaktan ve yargıların içinde kalmaktan çıkma, üretme. E, yeni potansiyelleri yaratım sürecinde ha, hayata geçirme. Dolayısıyla e, kendiliğinden şunu söyleyebiliriz. E, popüler sanat aslında e, teori bir tanım değildir. Benim editim de burada bu değil. Çünkü e, tanımlar dememiz lazım çoğul kullanarak ve yeni versiyonları önermemiz gerekiyor. Hiçbir e, tanın bir diğer üzerine hakim gelecek diye bir şey yok. Ama e, aslında kendinden, özünden uzaklaşarak e, özündeki e, kılıflardan çıkarak bu nosyon biraz daha ilginç kılınma şansına sahip olabilir. E, farklı e, görüşler e, ortaya koyabiliriz. Bunlara bir tanesi çok temel. Etnik, etnik veyahut da sosyolojik bir önem atıktı. Etmemiz neden gerekiyor? Bu, bu, bu. Neden bu popülerdeki pop yani halk ifadesini gerekir. korumak istiyoruz? Sadece duygusal olarak itiraz edilemeyecek bir biçimde devrimlerin beraberinde getirdiği bir sözcüğü mü muhafaza etmek istiyoruz? Yoksa bir siyasi değeri mi muhafaza etmek istiyoruz? Bence aslında antropolojik açıdan şöyle bir ee, yarım daire yapıp yani. geriye dönüp bakmamız gerekiyor. Biliyoruz ki Batı mantı sadece e, Koreniler halindeki yabancılar değildir çocuk adletliklerimiz. E, halk da bu durumdadır. Kendi halkımız mesela. Her bir halk e, kendi e, halkın e, halk olarak görür ve o şekilde siyasi bir e, tavra tabi tutar e, bazı müphemliklerden uzaklaşmak için e, çok çeşitli bir vokabiler olduğunu görüyoruz popüler populo, gro gibi e, ifadeler Fransızca'da kullanılır mesela veyahut da popülas gibi e, halk e, tanımlamak için ve ee, e, mesela e, il İtalyanlar Müzet, e, Bird bör dediğimiz Cezayir'dekiler e, e, ve bütün bu toplulukların e, çocukları ve birbirlerini müzik aracılığıyla birbirlerine e, yaklaştırmaları. No, nouveau sürdürelim. Bütün bu biçimler, seçimler, e, leviş rasan geraltı yapıyoruz. Bu ortak zihinsel yapılar e, kapit e, sermayesi ya da e, kurumsal şemalar aslında e, insanın kendi sosyal girişimlerini ortaya koymak için e, başta sahip olduğu ortak sermayedir. Ama bu <gülüyor> Hakim e, sınıflarınkinden biraz farklıdır. Çünkü Bourdieu uzun uzun zaten bu hiyerarşi sisteminin inceliklerini e, incelemiştir. İlkellik ya da sahicilik aslında çoğu zaman düşlemseldir. Ve büyük siyasi e, sorunlar e, üstüne binmiştir. Ve direniş boyutu bazen bu seçimlerde ortaya çıksa dahi, aslında belli bir güç ilişkisinin dayattığı bir yerde ve biçimlerde kendini ifade edebilir. Bu açıdan baktığımızda da defalarca şunu söylememiz lazım. Sanat ya da <gülüyor> popüler kültürü, tespit etmekten vazgeçmek lazım. Çünkü aslında burada bilgiç kültürlerin tam negatif dişimini aynada tersle çevirmiş olarak görebiliriz. Dolayısıyla burada ilginç olan şey ayrıdır. Yani buradaki tekrarlara bakmak lazım kültür sanatlarında. Dekoratif yenilenmeler, koleksiyonlar, şarkılar, çocuk şarkıları, bütün bunlar aslında iki yüzü içerir. Bir kısmında bir stereotip vardır. Egemenliğe gönderme yapar ama onu bir kenara bırakalım. Bir de aynı zamanda bu adet ve oyun kısmı vardır. Bu da biçimsel seçim meselesine gönderme yapar. O zaman da tabii şöyle bir tanım önermek mümkün. Popüler olan şey aslında herhangi bir olası başka halka ait olabilecek bir üreten kişinin e, sanatsal biçimlerinin kenarından geçmedir. Bu anlamda da bu terimi bu iç e, muhalefeti e, belirtmek için de kullanmak verimli olabilir. Yani herhangi bir asar eser aslında kendisi de değişik şekilde tepki verdiği bir şekilde yani temel inkardan kendini tamamen terk etmeye kadar giden kabullenmeye kadar giden bir yolda popüler oluşunu da içerebilir. Popüler oluşma ihtimali de içerebilir. İşte bu özellikten yola çıkarak evrensellik iddiasından e, yoksun olmasıyla popüler aslında farklılaştırıcı bir işaret olarak kendini ortaya koyar. Veri bir kültür içinde kurduğu gerilim aslında onun e, seçilmemiş olası potansiyellerinin vazgeçilmez bir şekilde e, işaret edilmesinden yola çıkar. Ve onu algılayan kodlardan e, yabancı olması biçimiyle aslında e, ola, e, genel olarak içinde emildiği e, dünyadan e, bir kopmayı ortaya getirir. Ve David Friedberg'in e, tabiriyle, e, temsili ve referansiyel bir amalgam bir e, karıştırma e, birbirine karıştırmadan kopmayı içerir. Bu da aslında dünyayı oluşturan kültürlerin e, egemen kültürlerini ağırlığıdır. Yani her köyün aslında kendine özgü bir dansı ya da bir şarkısı var. Küçük farklarla. E, ve e, bu değişik biçimleri ortaya koyarak onların olmayışı veyahut hatta iptal edişinden yola çıkarak bunları tekrar oyuna ortaya koyuyor. Mesela Joyce'un lisesindeki okay. skatolojiyi nasıl anlayabiliriz ki o bir <gülüyor> e, e, provokasyon olarak sadece sonradan rasyonelize ettiğimizde ortaya çıkıyor. Ama aslında burada söz konusu olan bedene yönelik olarak tekrar bir oyunla e, oyuna e, da, davet tutmaktır. Mesela e, Leiris'in sadece kısmen dün okuduğum bölüntüsünde Michel de, e, kademeli e, katmanlarla bir çocuk şarkısında olduğu gibi aslında bir çocuğun kendisinin Top, yani kendi çocukluğunu temsil eden o çocukluğun toplumsallaşmış dile e, girişi gibi çok önemli bir olayı ortaya koyuyor. Nitekim Proust da en sonunda her edebi dili sanki yabancı bir dilde yazılmış gibi olduğunu söyler ve kendi eserinde bir düeli sistem içinde inşa eder. Mezegliz yönüyle Germant yönü e, ve bunu da e, ister istemez Küçük Johnny'nin levi Strauss tarafından anlatılan gözlemini ancak düşünerek okuyabiliriz. Şimdi burada eksiği tekrar buluruz. Aslında bu başta ifade ettiğim eksikliği buluruz. Bu eserlerin içinde aslında bir popüler halk hareketi geçer. Çünkü kendi işlerinde aslında olabilirliklerinin imkanını bunu yaparken de başka yapılanmaların temelinde onları iptal etmiş başka yapılanmaların temelindeki bir seçim olarak ortaya koyarlar ve bunu yaparken de bastırılmış seçenekleri de içerirler ait oldukları dünyada yani o zaman bir birim olarak bir eser olmaktan çıkarlar. Ama onlar esas olarak da biçimsel deneyler olurlar. Dayatılmış ya da önerilmiştir onları toplayan kişilere, onları dinleyen kişilere, gören ya da yapan kişilere. Bir başka yakın zamandan örnek vermek isterim. Paris yakınlarındaki Bobigny kentinde geçtiğimiz 6 Mart'ta bir konser izledik. Ve o konserde İtalyan Instabile Orkestra bir tırnak içinde e, ses, eser e, seslendiriyorumdur. Ee, i̇lk kez e, sahne Amerikalı <gülüyor> Piyanist Cecil Taylor'ın bir eseriydi. Aslında bu genel olarak bir yaratı dediğimiz, bir iş dediğimiz bir e, eserdi. Peki bu sözcükler buna uygun geliyor mu? Ne kadar talepkar, ne kadar kendi mantığına uygun olursa olsun bir free jazz konseri aslında kendine özgü kategorilerin kullanılmasını gerektirir. Sonuç olarak onları zaten tanıyoruz. Burada bir bakıma bir oluş mantığından çok olay mantığı söz konusudur. Durduk, burada aslında bir, bir, bir, şey, bir şey. sergilemeden bir çok bir karşılıklı etkileşim söz konusudur. Böyle bir konserde bir de aslında de anlamdan çok, çok maddelik vardır. vardır ve durmuş bitmiş bir biçimden çok oluşum aşamasındaki bir kaos söz konusudur. Nitekim burada Taylor'ın ya da Trotill Mors'un bir müzisyen ozandır. Onların ses müdahalelerinde ki sözcük biçimleri de zaten bunu ortaya koyuyordu. Yani sonuç olarak bu tür bir konser diğerleriyle aynı şekilde ele alınamaz. Onun içinde şu soruyu sormak lazım. O kadar görülen şey başka yerde bastırılmış ya da zaten halda ancak var olabiliyordu. Farklardan biri şu. Bu aslında bir e, izleyici kitlesi önünde uygulanan bir e, eser sahne, tergilenen bir eser olmaktan çok başta dayatılmış olan ama başladığı andan itibaren de önerilen bir deney anlamındadır. Burada yani ile bir şey duymak ya da görmek söz konusu değildir. Burada esas olarak söz konusu olan e, bireyler arasında olup biten bir şeylerin size etkilemesine izin vermektir. Buradaki doğaçlama çok hazırlanmış, çerçevelenmiş olmakla birlikte aslında bu özgünlüğün boyutlarından biridir ama tek boyutu da bu değildir şu da var ki buradaki müzik müzik aslında hiçbir dış gerçekliğe gönderme yapmamaktadır ama bir dış gerçeklik yaratmaktadır yepyeni bir dış gerçeklik yaratmaktadır ve o an kendini ortaya koymaktadır ve dinleyenlerin hepsini içine sarar eğer onlar olmasaydı bu olamayacaktı yani kısmen yapay bir analoji zorlama bir analojiyle pazar e, mekanizmasının dayatmasıyla aslında böyle bir eser e, bir plak olarak ve hatta daha zor bir şekilde partisyon olarak ortaya çıkabilir ancak. <gülüyor> Dolayısıyla böyle bir gösteri aslında bir karşıt eser ya da bir olmayan eser değildir. Buradaki eser boyutu Dünya nesne boyutu, burada Blanchot'un formülünü düşünüyorum, ee, varoluşu dışında hiçbir şey söylemeyecek olan bir sanat eseri boyutu içinde güçlü bir şekilde vardır. Ama başka bir şeyin hizmetine sunulmaktadır. Aynı şekilde burada deneyimleme boyutu elbette bu... Klasik e, denen eserlerin e, icrasından da e, tamamen e, yoksun değildir. Ama aynı zamanda psikolojik ya da sosyal büyük bir yaratıcının, bir çağın, bir e, toplumun yaratıcısının e, yeniden ortaya konmasının hizmetindedir. Oysa bu deney de tam tersine kaynağın e, mutlak olarak ortaya konması değildir söz konusu olan. Burada gerçek zamanda yaşanan oluşum ya da deformasyon sürecinin kendisidir. Ve e, tamamen çıplak bir şekilde ortaya koymaktır. İlla bir sonuç, illa bir bitiş, illa bir son onu bir sanat olarak dondurup e, sahte, basit bir birime indirgenmesi söz konusu değildir. Yani e, Yaratını eserin sahibini temsil eden bir yapı olmak zorunda değildir. Burada yaratıcı ile sanat, eser arasındaki yüz yüze gelişte sınırlanabilir iki birim vardır. İki birim süreci bir kenara konur. Bunun yerine bir süreç açıklaması vardır. Bu süreç ikisini bağlar ve o anlamda da e, bitmez bir e, yapıdır. Yani kendi kendine yeten bir eser, bir dünya gibi bir eser söz konusu değildir burada. Bağımlılığın, eksikliğin, boşluğu bu yaratıcı faaliyeti e, ortaya koyar ve bir takım kodlara, bir takım bireysel ya da kolektif hafıza ögelerine, bir takım çatışmalara, bir takım yasaklara, bir takım zorunluluklara bağlanır. Onları onlara muharef ederek onlardan uzaklaşabilir. Ama uzaklaştığı şey neyse o olur. Var ondan yola çıkarak var olabilir ve ondan vazgeçilmez bir şekilde bağımlı hale gelir. İşte bütün izleyicilerle paylaştığı bu eksiklik onlara önerdiği bu eksiklik bir an için yeniden yaşamayı önerir. Onlara o e kendinden vazgeçme deneyini e önerir o kaosa kendilerini hatırlatmayı ya da yokluklarını hatırlatmayı önerir. Blaise Pascal'ın diyebileceği gibi ya da Schlegel'in dediği gibi yani biçimleri kaotize etmek gerekir derdi Schlegel. İşte bu eksiklik sonucunda izleyicilere bunu yaşamayı önerir ve ondan sonra kendilerini becerebildikleri gibi yeniden inşa etmeye bırakır. Dolayısıyla şunu anlamamız lazım. Bu denilerin, müzikal denilerin bir kısmı da olabilir ya da resimle ait de olabilir. Artık bir bakıma George Bataille'nin dediği gibi dağılmış bir şekilde ya da öldürülmüş, çivilenmiş olarak da bulabilir batayın tabirleriyle. İşte bu eksiklik aslında tam da onlardan birey, kitle, verili bir halk niteliğini e, geri alan şeydir. Onlar onu tekrar olabilirler, başka türlü olabilirler, yani bir başka olma imkanlarına sahiptirler. İşte burada halk eksiktir. Çünkü hiçbir zaman veri değildir, her zaman oluşum sürecindedir, yeniden oluşum sürecindir, olası yeniden icat halindedir. Eksiktir çünkü hala gelecektir. İşte böyle anlarda izleyicilerin teker teker ya da kitle halinde bulundukları durum nasıl tanımlayabilirsin? Kendilerinin eksikliği içindedirler, kendi varlıklarını unutmuşturlar, yeniden oluşum sürecindedirler. O zaman tam da o anda aslında bir halk oluştururlar, hatta daha iyisi bir halk hareketi oluştururlar. Yani veri bir halk değil ya da bir oluşturulan bir halk değillerdir. Yani biz halk diye kendini ortaya çıkaran bir halk değildirler. Orada eksik bir halktırlar. Kendini dışında bir halktırlar. El çekmiş bir halktır. Lata'nın dediği gibi öteki olmuş bir halktır. Yani yeniden oluşma aşamasındaki bir halktır. Yani aslında birlikte daha önce yaşanmamış bir şeyi keşfetme sürecindeki bir hareket olmuştur. İşte izleyicilerin bulundukları bu durum aslında tam olarak bir halk durumudur. Yani benim hak durumu dediğim şeydir. 80, 80, 80. Bu tabii illa da bizim bunun bizim politik olarak devrimci bir yaklaşımı evet, olduklarını da, bekleyemeyiz. Çünkü kendinde da, dağılmış şey. kişilerden bir devrim bekleyemeyiz. Bir Ama şey. evet her tür sürecin olduğu gibi aslında potansiyel olarak bir değerimcilik taşırlar. Şimdi buna bir uzamsal benzerlik bir topolojik oyun kuralım bir şekilde bu yoğunluk değişimlerini değerlendirmeye yarayacak bir yaklaşım. Bir düzlem düşünelim. Üstünde iki eksen buluşuyorlar ve bir dikey başka bir eksenin etrafında ilim çıkıyorlar. Her yaratıcılık ya da tüketim eylemi aslında bu koordinat sistemi içinde yer bulabilmeli. İlk eksen bizi birim olarak halktan yani sosyolojik, etnolojik, daha zayıf anlamda politik bir halktan eksik halka götürür. Yani oluşma, gelecekte olacak olan halk, olası halk ya da başka bir halk ya da güçlü anlamda politik bir halk. İkincisi ise dünyadan yani temsil ya da anlatı nesnesi dünyadan koda yani dil, özellikle içindeki biçim ve saf karmaşanın hazını alan yapıya götürür. Ve böylece burjuva kültürünü aslında bu iki eksenin kesiştiği noktaya yerleştirebiliriz. Folkloru ise aslında birim halkla dünyanın yarı yolundaki bir F noktasına koyabiliriz. Halk hareketini ise tam zıt noktada eksik halkla kod arasındaki yarı yoldaki bir F, ikinci F noktasına koyabiliriz buradaki ilginç durumlar haz veren durumlar çok daha karmaşık çünkü tümüyle dünya tarafındaysa eser yine de bir e, müthiş bir kestirme yaratarak kodlara doğru gidebilir bir örnek vereyim Chateaubriand Ransay'ın yaşama attığı Et kitabında Ransay'ın e, aslında kendi, de ateşe de attığı de kendi el yazmaları karşısındaki ikinci ama sonra tekrar alıp onları de yeniden de yazışına de baktığı de zaman de kurtulduğu zaman bu el, el yazılarında Chateaubriand bu ikinci üzerine şöyle der bu <gülüyor> 19. yüzyıl başından kalması cümledir bu <gülüyor> <gülüyor> bu Post ateş, post yangın kopyalardan bir tanesi Bosio'ya gelmişti. Ya da tam tersine eser eğer tam kod e, tarafında kalmışsa o zaman kabaca dünyayı çağırır ve yokluğundan kendini e, anımsatmayı ortaya koyar. Yani free jazz'da bir melod melodik bir standart birden ortaya çıktığında ki oynanmıyordur aslında bu ama onu çağıran notların en büyük bir ihtiyaçla onu çağıran notların negatif dinlemesinden yola çıkılabilir. En belirleyici olan üçüncüsü ise aslında bir anda dünyanın yanındaki kendisinin yanındaki durumu ortaya çıkaran yapılardır. Mesela Edgar Poe'nun <gülüyor> e, ilkiltici e, betimlemeleridir. <gülüyor> ya da Antonin Arto'nun Sentax'a karşı <gülüyor> mücadelesinde <gülüyor> ya da bir başka düzlemde e, Raymond Russel'i kombinatuarları <gülüyor> örneğinde olduğu gibi e, kod yakınındaki durumları ortaya çıkıyor. Yani bunlar bu durumları sembolize edilemeyecek <gülüyor> <gülüyor> real nesneler ortaya koyar. Sınır ya da üst ve bu Ürküntüye açılır. Bişimlerin manipülasyonu yani sanat dediğimiz şey aslında e, bizler konuşan kişilerimiz, bizim yan işlerimiz bize sürekli olarak e, bir e, yer değiştirme, istikrarsızlaşma, kendini yeniden yapılandırma fırsatları sunmaktadırlar. Bu hem e, sanatçı, artistler, e, aktörler için hem de bizim gibi izleyici okurlar için bunu önerir. Biz bunu kabul edebiliriz ya da reddedebiliriz. Kabul etme hareketine ben popüler diyorum. Çünkü bu hareket bize bir an için başka bir olası halkın parçası, bir başka olası ortağın parçası olmamıza izin verir. Sanatın burjuva tarihi ise sürekli olarak bu hareketin imkanını bastırır ya da inkar eder, biçimleri dondurur ve sonsuzlaştırır. Ve sürekli bunları aslında kademeli bir tarihin özünde yazılmış temsillere haline getirir. Bunlar da sürekli sonsuz bir şekilde önünde eğilip yükülen, el öpen bir yaklaşıma getirir. Ve bu da aslında gerçeğin kartlarını sürekli yeniden dağıtmak isteyen güçlere karşı kar. Bu kurgudur çünkü. Aslında neden? Çünkü kurgudan daha gerçek hiçbir şey yoktur. Teşekkür ederim. Vous pas de <gülüyor> bir soru sormak zorunda değilsiniz. Bir de herkes çok yorulmuştur bırakalım dinlensin insanlar diyor. <gülüyor> <Gülüyor> ya da düşünsinler bu sözler üzerine. <gülüyor> Sen mi bir soru soracaksın? Türkçe soracaksın, o zaman hemen kulaklığımı takayım. 10 saniye. Je peux poser en français? Aşağıda sorabilirim dedi. Aa, şimdi halk e, Türkçe dinleyecek bu sorumu. Şimdi tabii, şimdi diyebiliriz. Bunu aslında ima ettin ama e, kitle kültürü dediğim zaman pop kültür gibi kitle kültürleri bunları e, bu şemada nasıl bir olgu küreselleşmiş bir olgu olarak nereye oturtursun? E, hiper egemen mi? E, kripler yoluyla mesela. ve Çünkü pop kültür olarak sunulan şey onun kendi karmaşıklığı da var. Evet. Yani popla popüler arasındaki ilişki nedir senin anladığın anlamda? İşte bu da yapmaya çalıştığım şey başarabildiğimi de bilmiyorum tabii. Aslında bu popüler kelimesini kurtarmaya çalıştım. İşte bu bu tür e, yaygın senin de sözü, değindiğin kullanımlarından kurtarmaya çalıştım. Ve tabii bu sözcüğü kurtarmanın tek yani e, yolu işte bu kullanımlardan kesinlikle ayrı tutmaktır. Bu sözcüğü hiçbir şekilde veri birimleri temsil etmeyen bir sözcük haline getirmek lazım. Pozitif olsun, negatif olsun fark etmez. Ama bu sözcüğü mutlaka aslında bu e, iç her eserin içindeki iç nemi temsil et, eder hale getirmek lazım. Çünkü bir sanat eserinde olup biten şey aslında bir e, öznel e, yeniden yapılandırma biçimidir ki bunda tabii ki siyasi bir değeri var mutlaka ve bu öznel yeniden yapılandırma operasyonu etkinliğimin kullandığı terimleri kullanabilirsek yani bireylerin e, bir Tamamen bireysel bir statüden kolektif bir statüye geçtiklerinde ortak bir şeyi paylaşıyorlar, bir ortak kodu paylaşıyorlar ve e, borcuzi işte tam da bunu denetlemeye çalışıyor ve bunu bireysel ya, ya da bireyle kamu arasındaki eğitim alanı denen alana bastırmaya yön, geri bastırmaya oluyor. Oysa popüler sözcü tam da bu iç dinamiği e, betimleyebilir. Yani eserlerin aslında bir şekilde e, bu hareketin ortaya çıkmasını, kendini ifade etmesine izin veriyor. Yani buradaki söz konusu olan şey bir yeniden tanımlamadır, yeniden biçimlendirmedir, bir yer değişirmedir ya da artı bir tabi kullanacak olursak yeniden e, hitap etmedir burada söz konusu olan. Bu <gülüyor> sensin ve bu anlamda ben buna tabi ki baştan hemen siyasi bir anlam atfediyorum. O zaman devam edeyim başka soru yok olmadığına göre. Aynı eksende devam edelim. Şimdi halk, halk bireyler, toplumdaki bireyler tükettikleri zaman ama aynı zamanda kullandıkları zaman buna ne diyeceğiz yani ona haz duyuyorlar yani bu e, kütle kültüründen nü tüketip ondan haz alıyorlar aşırı egemen kütle kültürünü yani kullanıyorlar mesela kimisi belli bir şarkıyı severler ezberlerler sürekli bir öznel kullanım söz konusu burada ve çok çeşitlili bir kullanım var burada belli bir şey karşısında o da aslında bir şekilde çok sayıda insana hitap ediyor. Tabii pazar yasası tarafından da yatılıyor bu, müzik sanayi tarafından da yatılıyor bir yandan müzikten söz ediyorsak eğer. Ama bu kullanım, bu popüler kullanım, pop kültürün popüler kullanımı, bu hakkında ne düşünüyorsun? ya yani burada yine de bir tür olumluluk yok mu burada? Yani bir tür en azından bir e, bu dayatmanın içinde dahi bir e, hareketleri ki yok mu? Çünkü tabi e, gerçi çok da e, bireyleri bağımlı kılıyor e, bu e, kitle kültür karşısında ama i̇yi, iyi, iyi. yani soruyu bu genelleme içinde sormamak lazım aslında örnekler almak lazım bir tek, tek tek her bir vakaya ele almak lazım ama bana öyle geliyor ki e, halk dediğimiz e, şey halk sözcüğü hiçbir şekilde Tespit edilmiş yeri belir edilmiş bir kesimi den söz edemez. Aslında bütün bireylerin biçimler olan ilişkisini kat eden çok genel bir yapıdır. Onlara bu konuşan varlıklar yaşantısında bir takım biçimleri alıyorlar, onları aynı zamanda değiştiriyorlar. Yani çünkü popüler olan şey aslında bu faaliyetin düzeyindeki bir şeyin onları e, kendine yeniden e, zamanı, uzamı, e, mal etmeleri sürecine izin veren şeyleri kimliği, aidiyeti ya da aidiyet olmamaya da kimlik sahibi olma genelde bunlar onlara reddedilen şeyler. Popüler olan şey aslında. <gülüyor> Hiyerarşik olmayanı yeniden ele geçirilmesidir. <gülüyor> ee, yani başka olma eşitliğini, özgürlüğüne yeniden sahip çıkmaktır. <gülüyor> Ama tabi bunu söylerken şu fikri de savunuyorum. <gülüyor> Bu terimin sosyolojik kullanımının <gülüyor> hiçbir anlamı yok. Ya da tamamen muhafazakar ya da gericidir hatta. Onu da belirteyim. <gülüyor> Etken. <gülüyor> Yanlış hatırlamıyorsam şarta e, Adorno'ya dünyanın en tehlikeli insanının kim olduğu sorusu yöneltiliyor bir gazeteci tarafından ve Adorno e, cevap olarak e, beklenenin aksine Amerikan başkanı değil e, Walt Disney'dir diyor. Bu e, e, popüler kültürün etkisinin ne olabileceğine dair bir ...öngörü olduğunu düşünüyorum... ...günümüzdeki bu tartışmadan kaynaktı... Ee, ...bir de... E, ...şu boyutu olduğunu düşünüyorum... ...meselenin... Ee, ...bir insan... ...ya düşündüğü gibi yaşıyor... ...ya yaşadığı gibi düşünmeye başlıyor... ...günümüzde özellikle... E, ...iktidar mekanizmalarının... ...bu derece belirleyici olabildiği bir çağda yaşarken... ...bizim... E, ...çoğunluğun güdümünden kurtulmamız... ...konusunda... ...ne düşünüyorsunuz, ne önerirsiniz var mı ya da böyle bir savunmas? Sıta, benim için aslında bu sorunu bu tür sırf yönlendirme, güdüm kelimeleriyle kullanmak biraz fazla basite indirgemek. Çünkü insanların ne yaptığını bilemiyoruz. Onlara önerilen şeyi nasıl kullandıklarını bilmiyoruz. Ne okuyorlar ondan? ne, ne Nasıl dönüştürüyorlar onlar? Şimdi Walt Disney'in tehlikeli olması bu herkesin bildiği bir şey. Ama Walt Disney içinde bile aslında çelişkili boyutlarda var. Walt Disney'in belli kullanımları var ki Walt Disney'in e, yoldan çıkarılış biçimleri var ki çok daha karmaşık biçimlerden daha ilginç oluyor. Mesela çok daha muhafazakar olan karmaşık eserler de var. Ben bu onun için bu boyutta bakmıyorum. Adorno'nun buradaki tutumu aslında e, caz karşısındaki tavrıyla tutarlı. Cazdan da hiçbir şey anlamıyordu ve kitlesel olarak e, her tür e, kitle sanatını mahkum ediyordu Adorno. Bunu yaparken de bu biçimlerin kendilerinin de aslında nasıl içinde çelişker olduğunu görememişti. Yani söz konusu kitleler aslında hiç beklenmedik şekilde kullanabiliyorlardı bu kendilerine sunulanları. Dolayısıyla buradaki paylaşım bence tam da böyle işlemiyor. ben burada şu an soru sormak isteyen birinin yerine konuşmak istemiyorum var mı ee, başkasının <gülüyor> yerini almayayım çok güzel bir müdahale oldu bu diyor ee, o oh, jirvil ama yine de sözünü söyle iller kültür toplum içinden mi kendiliğinden mi gelişiyor yoksa dışarıdan mı enjekte ediliyor yani şey kapitalizmin ürettiği memetaya göre mi değişiyor yoksa toplum kendi iç, iç, iç, iç, içinden mi gelişiyor teşekkürler <gülüyor> Demin söylediğimi biraz tekrarlayacağım aslında. Ee, popüler kültür terimi aslında çok popüler olan ve çok kullanan bir terim. Ve genellikle bunu aslında belli bir tür kültürü kategorize etmek ve onu belli bir tasnife tabi tutmaya yönelik. Ve bunu yaparken de kökenlerine ve aidiyetlerine göre tasnif ediyor bu sanatsal faaliyetleri. Ve bu şekilde analiz etmeye devam edersek tabi olup bitene hiçbir şey anlayamayabiliriz. Sanat alanında olup bitenleri anlayamayabiliriz. Oysa sanat alanında olup biten her şey aslında belli bireylerin e, bir takım ee, açılım non, ve ben, imkan, ben, ben imkan ben bulma ]im. fırsatlarıyla karşılaşmaları anlamına geliyor. Yani bazı sanat eserleri onları başka yere götürüyor. Mesela Batı kültüründe de tam tersini yapan eserler de var. Evet. Mesela genel bir bastırma var mesela. Oh, e, mesela, mesela bir e, e, kitlesel e, yaratıcı faaliyetin oh. kitlesel olarak bastırma akımı var. Evet. Mesela sanat eserine bir tarihte yer ayrılıyor ancak ve o zaman onu sadece bir açıklama hareketine hapsediyor bu. Böyle bir akım var. Aynı zamanda Freud'cu anlamda bir bastırma da var. Sanatsal faaliyet aslında illa kuramsalla, görmeyle alakası olan bir esere dönüştürmektir. Yani bir eser bir şeyi göstermelidir illa. Ama gösterilmeyen, söylenmeyen şey... Sanat eserleri eylemlerdir, hareketlerdir, edimlerdir. Orada olup biten şeyler, bireyler birbirlerine yönelik olarak yer değiştirirler. Burada varoluşları, işlevleri, yerarşileri yeniden dağıtır, yer değiştirir. İşte bu boyut için gerçekten popüler sözcüğünü bu boyutu ifade etmek için kullanmayı öneriyorum. Ama tabi ki gündelik hayattaki popüler e, kültür bu anlamda kullanılmıyor tabi. Ben popüler kültür sözcüğüne ayrı bir e, anlam e, vermeyi ve dolayısıyla bu terimi e, bu kullanımdan kurtarmayı önermeye çalışıyorum. E, tabi yeter ki e, onları yakıma, e, bu anlamdan kurtaralım. <gülüyor> spesifik bir örnek üzerinden konuşmak lazım geldiğini söylediğiniz genelden değiştirme yerine bir yani gelen şöyle bir örnek var geçenlerde vefat etmiş olan belki tanırsınız belki tanımazsınız bir arabesk müzik Türk arabesk müziği temsilcisi vardı Mü Müslim Baba ee, bu o, bir vakayı anlatmıştı bizim yazarlarımızdan hikayecilerimizden özellikle Selimileri onu konserine davet etmiş ve yedi kule izinde anlarında yapılan bu konserde karanlık bir ortam konser mekanına girerken yumuşak bir şeylerin üzerinden basarak geçtik dedi Selimileri Eğer o bastıkları şeyler Hayranların kendileriymiş ve yerlere yatmışlar ve müslim Baba ve konuklarının üzerinden basarak geçmesini sağlamışlar. Şimdi bu o, anlaş, kolay anlaşılır bir şey değil. Çünkü e, popüler kültür... E, Zannediyorum bastırılığına karşı daha doğrusu dayatılana karşı bastırılanın bir tür direnişi şeklinde ifade bulan bir şey. Bu anlamda belki de zaten Müslim Baba'nın hayranları aynı zamanda onun müziğinin hayranı değil de bir tür jilet kendilerine vuran bir hayat tarzını ifade eden bir kitle de yürümle olduğunu. için bir, bir e, açıklama yapmam gerekti. Peki teşekkür ederim. Fransızca. Yani <gülüyor> <gülüyor> Oui, je, je résume très vite ce que madame a voulu dire parce que... ben çabuk özetleyeyim hanımefendi söylediğini çünkü bir popüler uh, sanatçıdan söz ediyordu. Arabesk denen türde bir uh, popüler şarkıcıydı. Halka çok dokunan bir şarkıcı. <gülüyor> Elitlere pek hitap etmiyordu aslında. Orta tabakaya hitap ediyordu. Ve hanımefendinin söz ettiği şey elitlerin bu şarkıcıdan bu şarkıcıya alay ettiğinden de söz ediyordu. Yani soru soru yoktu aslında. Yani elitlerin bu şarkıcıya delik tepkisi. Halkın çok sevdiği bir şarkıcıya karşı tepki. Neden geçmiyor? Ee, şey yapsak çok kısa daha versek çünkü açık oturum saatimizi geçtik. Sorularınızı açık oturumda da sorabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ee, eğer eksik kalanlar vardıysa da onlara da sorabilirsiniz. Beş dakika çok kısa bir ara vereceğiz. Çok kısa ondan sonra başlıyoruz açık oturumu.